Değerli izleyenler, İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Lokman Ayva. Lokman Ayva, Konya'nın baş Başköy'ünde bir yolculuğa başladı. 11 yaşında gözlerini kaybetti. Ama bugün Türkiye'nin büyük bir çoğunluğun ismini bildiği ve teşekkür duygusu taşıdığı birisi. Benim için de özel olan şu, 10 yılı aşkındır kendisi dostum. Lokman'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz. Dokman'cığım, um, benden daha şöhretlisin. E, Biraz kıskanıyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> artık... yani seyircilerimiz de bunu doğru olduğunu kabul etsinler. <gülüyor> evet. dolaşır, gerçekleştirelim bunu. <gülüyor> <gülüyor> ama içimde çok sıcak bir duygu var. İyi ki geldin. Ben şununla başlamak istiyorum. Yani... Mutlu bir insansın. Hakikaten e, konuşmalarında, gülümsemenle, sesin tonlukla. Bununla ilgili sana sormak istediğim bir soru var. Senin gerçekten mutlu olduğuna inanmakta zorlanan insanlar var mı? Yani Yok canım numara yapıyor falan gibi Hı. düşünüyorum. Yani ben. şimdi bazen şunu yaşıyorum hocam. İyiyim demeye korkuyorum. Yani kendimi iyi hissettiğimi <gülüyor> söylemeye korkuyorum. Evet. Çünkü o kadar çok halinden şikayet eden var ki ben tamam körüm bir anormallik var bende ama bu konuda da anormallik olmasın diye. Yani memlekette iyi olmak böyle suç gibi filan bir durum var insanlar evet. arasında. Sonra tabi buna bakınca insanlar diyor ki ya polyanacılık yapıyor muhtemelen filan gibi söylüyor. Evet. Anlattıklarımı dinleyince de evet diyor adam haklı diyor yani. Yani mutlu olmak için yani başka ne olabilir ki filan diye. Ondan sonra yavaş yavaş da bu bir süreç. İlk başta bakınca hani e, herhalde <gülüyor> cennet müjdelendi filan diye güldüğümü zannediyorum. <gülüyor> o yüzden e, diğer türlü e, izah edince de anlaşılıyor. Nelerin farkında olmak lazım mutlu olmak için? Ee, e, hocam ben şunu fark ettim. Bir kere. ...hakikat kaygısı içerisinde olmak lazım. Oo. Allah Allah. <gülüyor> çok önemli. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Mesela... E, ...insana çevreden çok mesajlar veriliyor. Hatta bizim nasıl yaşayacağımız, nasıl mutlu olacağımız... ...ne zaman acıkacağımız, ne zaman susayacağımız bile öğretiliyor. Çevre tarafından genel olarak söylüyorum. Tabii evet. istisnalar mutlaka var. Evet. Ve... Ya eğer siz bunu çevreden böyle otomatikman aldığınız anda mutlu olamıyorsunuz. Çünkü onun gerçek olup olmadığının farkında değiliz. O davranışların çoğu da inanın bana binlerce yıldan beri daha önceki nesillerden transfer edilen davranışlar. Sorgulamadan hani hakik bu gerçekten böyle mi olmalı? Hakikaten bu, bu mudur? Sorusunu sormadığınız zaman o yanlışlığın sadece devamına katkı yapmış oluyorsunuz. Acı çekmeye devam ediyorsunuz. Ve saçma sapan acılar çekiliyor. Yani öyle enteresan durumlar oluşuyor ki mesela ben ilk körü olduğumda bir baktım. Tabii çocuğum falan e, körlükten dolayı üzülmem gerektiğini bilmiyordum o zamanlar. Evet. Dolayısıyla çevremde insanlar bana üzülmem gerektiğini anlatmaya çalıştılar. <gülüyor> evet. Sonra da yani inanamadım inanmadım da hakikaten de inanmamak gerekiyormuş. İyi ki de inanmamışım o zaman. Yani kör olan adam, kör olan adam niye üzülür diye düşünüyorum yani. Niye üzülebilir? Mesela ben olsam e, neden dolayı üzülürüm? Yani kör oldum diyelim. E, ya diyelim. <gülüyor> tuhaf oldu <gülüyor> Görenleri taklit eder gibi konuşuyor. <gülüyor> Şimdi e, şöyle düşünün. <gülüyor> kör bir adam herhangi bir insan. Önce onu konuşalım. E, ne yapmak ister hayatta? Doğdu, büyüdü. Okul okumak ister herhalde. Evet. E, ben de okudum. Muhtemelen bir iş sahibi, güç sahibi olmak ister. Benim de işim gücüm var. Evlenmek ister diyor. Yani ben de evliyim. Evet. Ondan sonra çoluk çocuğa karışmak ister. İki tane aslan gibi oğlum var. Maşallah. Evet, maşallah. maşallah. maşallah ha, doğru. doğru, doğru maşallah. Ondan sonra eş dost olmasını ister. Değil mi? Çevrede. Mesela sizin gibi çok saygın, hem benim kişisel hem de toplumun çok saygı duyduğu bir insan... Bana dostum ha, bunu diye bir daha te tekrar eder misin? <gülüyor> <gülüyor> Artık seyirciler bir devamını tekrar dinletsinler acaba. Toplum... Körlecekler birbirine harlar olacak Hocam, Toplumun çok saygı duyduğu birisi dedi. <gülüyor> evet, evet <teşekkür> ederim. <gülüyor> Hakikaten dostun arkadaşlarım var evet. Ha, dolayısıyla bana e, dostluk e, cümlesini kurabilme lütfu şerefini veriyor. Dolayısıyla bütün bunları üst üste koyunca yani ben ne oldu da kör olduğuma üzüleyim diyorum bu sefer. Bir şey daha ilave edebilir miyim? Buyurun. Hizmet edebilme fırsatında var. Heh. Onu da yakaladığım. Yani e, mesela ben tabii şunun da farkındayım. Ben iyilik et, etme lezzetini almış birisiyim. Evet. Yani iyilik evet. ediyorum falan anlamında bir şey söylemem doğru olmaz. Evet. Ama bu lezzetin farkındayım. Çok tatlı bir şey. Herkese evet. tavsiye ederim. Mutlaka hiçbir karşılık beklemeden teşekkür, teşekkür bile beklemeden bir iyilik etmeyi denesinler bir daha o tadı bırakamayacaklar. Aynı kadar. Önemli. Dolayısıyla ben bunların farkındayım. Daha ne istiyim? Allah'tan isteyeyim? <gülüyor> ya peki ben bir şey evet. merak ediyorum orada. Evet. Ya 11 yaşında da bu bilinç var mıydı? Yok. O zaman, zaman tabi. Şimdi şöyle. O? Şimdi e, körlükten dolayı üzülmem gerektiğini nasıl öğrenebilirdim diye bakıyorum ben. şimdi tartıyorum kendi kendime. Etrafta körler olsaydı işte onlar böyle üzgün, efendim hayattan bıkmış insanlar olsaydı onları kör olur olmaz taklit etmeye başlayacaktım. Hmm. Ama çevremizde yoktu. Ben öyle bir davranış öğrenmedim yani. Ee, dolayısıyla e, körlükle ilgili üzülmem gerektiğini çevredekiler söyledi. Mesela ben ilk hastalandığımda acayip hoşuma gitmişti. Hastayım falan ama küçük bir komedinin var hastanede küçük odada kalıyorum. Ondan sonra yatağım var kendim özel. Hatta babam küçük bir telefon defteri alıverdi böyle yeşil kaplı, naylon kaplı telefon defterler alırdı en ucuzlarından. Evet. Dolayısıyla ama benim öyle bir defterim olmamıştı o ana kadar. Hasta olunca oldu yani. Evet. Dolayısıyla iyi bir şey bu hasta olmak. Hatta bir 15 günde okula gidememişti. <gülüyor> <gülüyor> o bakımdan yani çocuk kafasıyla baktığınız zaman özürlülüğe neden üzülmeniz gerektiğini anlayamıyorsunuz. Bir kopyalama yapamıyorsunuz yani sizin bir ezberiniz yok daha öncesinden yani, onunla ki, ilgili. O yüzden o zamanla da oluşmadı artık yani hamdolsun. Peki ben yani ara ara birlikte oluyoruz bir takım çalışmalarda falan hep şuna dikkat ediyorum. Sizinle ilgili hem çok ilgimi çekiyor hem e, hakikaten de kutluyorum. E, sizi ben hiç şikayetçi olurken görmedim hiçbir konuyla ilgili. Ya şöyle Ve Bizde de çok yaygın bu. Ne yaptınız da yalıttınız kendinizi bundan? Yani... yani işte bu tamamen hakikat kayısı. Mesela şöyle düşünelim. Diyelim ki bir şey olacak. Siz e, vesile oldunuz. Bir olumsuzluk oldu diyelim. Polat Bey dedi ki e, bir şey yapacaktı yapmadı. Hı hı. Bundan ne yapabilirim? Şikayet ederim ya bu e, işte şöyle Polat Bey böyle yanlış yaptı, böyle şöyle yanlış yaptı falan desem ne değişecek? Hiçbir değişiklik olmayacak yani. Siz siz bile belki bana kızacaksınız. Tamam ya gene yapacağım o yanlışı diyeceksiniz belki mesela. Ve hatta onun yanlış olduğunu da kabul etmeyeceksiniz belki bilmiyorum. Ama ben ne yapabilirim burada? Benim burada felsefe cümlem şu. Sihirli cümle. Hatta okuz pokuz ben bütün seyircilerimize de uygun görürseniz tavsiye etmek istiyorum. Cümlem şu. Arzu ettiğim şey olmuyorsa ben nerede eksik yaptım diye sormak. Arzu ettiğim şey olmuyorsa ben nerede eksik yaptım? Ha diyelim ki Polat Bey yanlış yaptı bir konuda. Ha ben onu önceden öyle bir hazırlamalıydım, motive etmeliydim, bir şey yapmalıydım, bilgilendirmeliydim, maksimum bilgi düzeyine ulaştırmalı neyse artık o noktalara getirmeliydim ve o yanlışı yapmasına fırsat vermemeliydim derim. Ben bu konuda bir başımda hadise geçti. Ee, seyircilerimiz de ilk defa duyacaktı. Çok özel yerlerde anlatırım bunu. Burası <gülüyor> abi bizim aramızda. Aynen. <gülüyor> <falan. gülüyor> Dolayısıyla bir gün yeni milletvekili olmuşum 2002 yıllarında 2002 yılında kasım ayı bir bafradan haber geldi bir tane zihinsel özürlü genç donarak ölmüş ve babası çatıdan düşmüş çatıyı tamir ederken. Beli kırılmış, hastanede yatıyor. Samsun cerrahbaşı şey, Tıp Fakültesi'nde. Annesi akli dengesi yerinde olmayan bir kadın. Çocuğa sahip çıkamamışlar. Çocuk da 22 yaşında e, aranıyor, aranıyor, bulunamıyor. Üç gün falan aramışlar. Ama meğer 50 metre falan evin yanındaki okulun bahçesinin iç, duvarın iç tarafında. Büzülmüş yavrucak köşeye. E, üstünde bir kazak, bir de pantolon. Donmuş orada. Evet. Ölmüş. Ondan sonra tabii benim yüreğimi yaktı. Bu resmen kayıtlarda kaymakamla falan da görüştüm. Sağ olsun bilgi verdiler. Resmi şeylerini de gönderdiler şu bu. Yine o günlerde Gazi Osman Paşa'da yaşlı bir amca evinde yalnız yaşıyor. Donarak öldü o da. Yine benzer birkaç hadise daha oldu ve çok moralim bozuldu. Yani ben şöyle bir kültürden geliyorum. Yani biz Hazreti Ömer döneminde işte Dicle kenarında bir kuzunun başına bir şey gelse o ülkeyi yönetenler sorumludur diyor. Evet. Ee, ben tabii kendimi sorumlu hissediyorum tamam bir ay filan olmuş yani seçilel geleli ama bu da, bu bizim dönemimizde olmamalıydı düşüncesindeyim en azından evet. ee, yani ne yapıp yapıp kış giriyor kışın girdiğini hepimiz biliyoruz biz ne yapıp yapıp tedbir bir şey yapmalıydık bu insanlar yani kendi İstanbul'un göbeğinde soğuktan donarak ölmemeliydi falan gibi duygular içerisinde ben gittim o ara bütçe görüşmeleri yapılıyor şey plan bütçe komisyonunda e, dedim ki özürlülere bakım yapılması için e, sosyal hizmetlere 1 trilyon ek kaynak talep ediyorum diye. Fakat e, o konuda e, önerge verebilmek için bir, işte o önergenin geçebilmesi için e, konuşma yaptım. Konuşmayı da yalnız Ramazan ayıydı. iftara yakın yaptım. Salonda toplam 5 kişi varmış. 40 kişi de 5 kişi. <gülüyor> Dolayısıyla e, çok güzel bir konuşmaydı hakikaten. Sonra e, iftardan sonra tekrar toplantı yapıldı. Benim önerge oylandı. Beş kişi oy verdi. 45. beş. reddedildi dolayısıyla. Şimdi Aa, evet. ben düşünebiliyor musunuz? Yani benim diyorum partili arkadaşlarım aynı davada aynı şey yaptığımız insanların bunu yapmaması lazım. Ben bu insanlarla nasıl beraber gideceğim falan gittim partiden istifaya karar verdim. Ben dedim böyle bir şey içerisinde olamam. Ondan sonra yazdım dilekçemi. Tam kaydedecekken bu soru aklıma geldi. Ha. Arzu ettiğim şey olmuyorsa Nerede eksik yaptım diye Bir baktım hocam inanır mısınız Baştan aşağı eksik yapmışım Oo, Her çok şeyi eksik yapmışım çok çok ya. Yani her şeyi eksik yapmışım Ya bir kere iftar yakın konuşma yapmak ne mantıksız bir hadise Toplam 40 kişinin Olduğu yerde oyla, oylamaya katıldığı yerde 5 kişinin bulunduğu salonda Konuşma yaparsan 5 kişiyi ikna edersin Bu kadar basit bir şey Hadi onu da bırakın Türkiye bütçesi o anda oraya gelmiş bu bütçe aylarca çalışmalar sonunda hazırlanıyor. Her önüne gelen bir dilekçe verecek, kaynak isteyecek olsa orada bütçe tutturulamaz ki. Delik deşik olur. Sonra ben e, kolları sıvadım hocam. Tekrar e, çalışmaya başladık. Bu Böyle bir önümüzdeki gelecek yıl bu işin olmaması için tabii seyvetmeden e, dilekçeyi kapattım bilgisayarı. Kendime bir aksiyon planı yaptım. Ve e, bir çalışma yaptık. Ertesi günkü bütçe görüşmesini arz edeyim. O zaman kulaklar açısın Kemal Bey'di. Maliye Bakanı. Ben de evde çay içerken bütçe görüşmesilerini izliyorum. Sunum yapıyor Plan Bütçe Komisyonu'nda. Kemal Bey sunum yaparken şöyle bir cümle kullandı. Evet dedi kıymetli milletvekilleri. Bu yıl Türkiye bütçesinde ilk defa özürler için kaynak ayırıyoruz. Bu yıl ayırdığımız kaynak 240 trilyon. Yani ben bir sene önce bir trilyon alamamıştım ama çalışma yapılınca hakkıyla yaparsanız, yani nerede eksik yaptığım sorusunu iyi sorup iyi cevaplarsanız çaresi bulunuyor. O yüzden de şikayet etmenin bana bir faydası yok. Kimseye de bir faydası yok. Ne karşımdakine ne kendi Ama bu soru kendini geliştiren bir soru. Bu soru ee, sorumluluk alan bir soru ha, aynı zamanda. Yani, yani. Kendim, yani işin içine kendimi sokuyoruz. <gülüyor> ama sonuç alıyorsunuz. <gülüyor> Aksa alamıyorsunuz. Evet. Çok güzel bir örnekti. Gerçekten teşekkür ederim. Bana öyle geliyor ki dinleyenlerimiz bundan çok büyük dersler almıştır. Değerli izleyenler Lokman Ayva sohbetimiz devam edecek. Değerli izleyenler Lokman Ayva 22-23. dönem milletvekili. ...ve benim yakın dostum... ...Lokman'cığım... ...şimdi Konya'nın... ...Doğanhisar kasabasının... ...Başköy'ünden çıktın yola... ...çok geniş bir yerpazede... ...toplumu tanıma imkanı buldun... ...sadece Türkiye'yi değil... ...dünyayı tanıma imkanı buldun... ...gittin gördün... ...şimdi bizim toplumda iyi ki var... ...dediğin yönler de var... Evet. Ah, ...şunlardan bir kurtursak dediğin... ...yönler de var... Evet. <gülüyor> ...bunlar... Neler bunlar? Biraz şöyle bir anlatabilir misin? Vallahi çok iyi bir soru canım benim de e, anlatmayı istediğim bir soru. Teşekkürler. <gülüyor> Buluştuk. Aynen. Ben e, buyurduğunuz gibi çok ülkeler gezdim. E, Avrupa'da, Amerika'da, e, Doğu'da, Batı'da. Ben milletimizi çok sevdim. Yani oralara gidince daha çok sevdim. Değil e, mi? Başka ülkeler gidince ülkemi daha çok sevdim. E, yani bu bir şey değil yani bir nasyonalizm falan değil yani bir milliyetçi bir ırkçılık falan asla değil ee, beni tanırsınız yani benim öyle ırklarla şunlarla işte illa Türk olacak illa şu olacak bu olacak diye bir kaygım yok evet. bana göre iyi insan nerede olursa olsun dünyanın mübarek adamdır dolayısıyla şimdi bizim mesela toplumumuzun hasretlerinden birisi bir kere e, yani bilmese de iyiliğe şartlanmışlığı var bir <gülüyor> Mesela hmm. ne yapıyor? Ben diyelim yolda gidiyorum. Bir yaşlı teyze geliyor diyor ki evladım diyor sana e, yardım etmek istiyorum. Para kabul eder misin? <gülüyor> <gülüyor> bu iyi bir şey. <gülüyor> ha, tamam. Keşke şunu da akıl edebilsek. E, ya Yani bir ihtiyacı var mı bu kişiye böyle mi yardım etmek lazım ondan sonra daha nasıl en faydalı yapabilirim ama onun bildiği yardım türü bu. Fakat aklından geçen şey yardım etmeyi istemek. Niyeti yani, iyi. Niyeti çok güzel. Evet. Muhteşem bir şey. Evet. Sonra e, yeri geliyor e, enayi denecek kadar e, karşıya taviz veriyor. Bu hmm. muhteşem bir şey. Hmm. Yani evladına, kızına, gelinine, damadına ya diyor sen akılsız mısın niye evi veriyorsun oğlum? O da veriyorum diyor. O benim oğlum diyor mesela. Evet. Bu bana müthiş bir güven, bir sars, kucaklama duygusu veriyor. Mesela e, kendimi böyle fırtınalı bir denizde mücadeleler hissediyorum günlük hayat e, meşgaleleri falan. Fakat böyle anamın bir telefon etmesi, bir arkadaşımın böyle bir fedakarlığı veya bir e, beni e, sorgusuz suvasız kabullenişi müthiş bir beni rahatlatıyor. Bir limanda kendimi sığınmış hissediyorum bu toplumda çok fazla yaygın bir şey. Geçen de e, bir anne çocuklarını e, saç kurutma makinesiyle ısıtma işte yakacak falan bulamamış kadınca. He. ve öbür odada kendini atmış. Şimdi He. daha sonraki günlerde bir gazeteci o mahalleye gitmiş olayla ilgili komşularla falan konuşuyor. Şimdi insanlar Konuşurken hep başlarını öne eğmişler. Yani orada verdikleri mesaj yani benim anladığım şu, biz burada kendimiz de sorumluyuz. Biz buna evet. sahip çıkmalıydık evet. bu komşumuza. Evet. Bu komşumuz niye böyle oldu, niye şöyle oldu, ee, yani ya devlet niye gelmedi kardeşim, niye işte şu olmadı falan filan da diyebilirlerdi. Ne yapalım, çalışsaydı, kazansaydı yakacağını alsaydı yani yazın ağustos böceği gibi yapmasaydı kışın da soğukta kalmasaydı da diyebilir insanlar. Kırk bin tane uydurabilirsiniz. Ama böyle bir eziklik hissetmek bilmiyorum da çok evet. ülkede fazla olmayabilir. Bu evet. ben çok sevdiğim bir özellik. Evet. Yani ben de eşimle konuşurken oradaki olaydan ben de kendimi sorumlu hissediyorum. Evet. Yani Ve e, komşu yani utanarak söyleyeceğim bir şey de şu. Bizim apartmanda yaşadığımız blokta eee bir hanım intihar etmiş, ben birkaç gün sonra duydum. Yani bu çok kötü bir şey benim açımdan. Kötü bir puan. Yani komşularımla ilgilenmemiş olmak. Yani bu, e, bizim eskiden yoktu böyle şeyler. Yani evet. Keşke bu e, komşuya sahip çıkmak, komşuyla beraber olma bunlar devam etseydi. Mahalle kültürümüz değil mi? Evet. evet. E, ben e, onlarla işte limanına sığınmış olsaydım, onlarla şey... Yani mesela bizi eskiden konu komşu bir yanlış yaptığımız zaman ee, ...çocuklar öyle yapmayın bakın... ...onlar doğru şeyler değil derlerdi. Ee, i̇şte... ...şeker verirlerdi mesela... ...yaşlı amcalar falan. Evet. Ee, ondan sonra bayramda haşlık verirlerdi falan. E şimdi... E, ...yani bayramda da haşlık... <gülüyor> ...gidip gelme falan da çok fazla olmayınca... ...haşlık falan da olmuyor. Ve bizim bu konuda biraz bağlarımızın gevşediğini hissediyorum. Bu keşke devam etse falan. Böyle şeyler. Onun dışında... E, Mesela devam etmesini istemediğim bir özellik kolaycılık. Yani böyle evet. adamını bulup e, iş yaptırmak. Yani işte ben Doğan hocayı tanıyorum ona rica ederim. Hak etmesen bile e, bunu isterim ondan falan. Böyle bir şey var maalesef. Evet. Bunun da değişmesi lazım bir an Yaygın değil mi bu? Çok yaygın. Evet. E, yani milletvekili olmamdan dolayı da çok karşılaştığım bir hadiseydi. Evet. E, yani insanlar hak ettiklerine razı olmayı ee, şey yapmak ama bu çok kolay değişecek bir şey. Birkaç sistemde e, çok oturuyor. Ben e, en çok bu öğretmen atamalarında bunu hissettim. Hmm. Milli Eğitim Bakanlığı çok iyi bir sistem kurmuştu. Sağlık Bakanlığı falan. Hmm. İlk aylarda bize çok e, arkadaşlar işte, tayin falan getirtmek istediler. İşte uzakta şöyleydi böyleydi falan diye. Fakat bakanlık hatta baka, bir bakanımızın gelinine de direnince biz getirtmiyoruz falan deyince bütün toplum çabucak uydu. Demek ki diyorum bir doğruya, güzele, dürüstlüğe bir şey var, eğilim var. İnsanlar olunca hemen kabul ediyorlar. Yeter ki hak üzere çalışılmış olsun. Olsun. Evet. Ama yani bence bu bahsettiklerinizin hepsi önemli ve özünde de sevgi var diye düşünüyorum. Evet. Ee, ve sizin de bugüne kadarki yaklaşımlarınızla bu sevginin toplumdaki en temel duygu olarak yerleşmesini çok istediğinizi, bunu evet. önemsediğinizi görüyorum. Niye böyle bir ihtiyaç var? Neden? Sevgi. Yani şimdi baktığınızda söylediklerinizden bir yandan enayilik düzeyinde Fedakarlık fedakarlıktan var. bahsediyoruz ve bunun tabanında da bir sevgi var. Hı hı. Bir diğer taraftan da bilmese de iyiliğe şartlanmışlığı durumu evet. var ki onda da aynı şekilde sevgi evet. var. Ee, ve ben de hani burada yaptığımız konuşmalardan da bu bazen bu sevgi meselesinden de maras çıktığıyla ilgili de bir algımız da var bizim. <gülüyor> <gülüyor> yani her zaman da çok iyi olmuyor yani bazen bunlar, sorunu da çıkartabiliyor gibi bir düşüncemiz de var. Aynen istismar edilebiliyor ee, ama şu var e, ben e, maalesef çok uzun süredir şunu fark ettim. İnsanlar kendilerle baş başa kalmıyorlar hı, değerlerini hı. konuşmuyorlar. Ee, ondan sonra ya biz komşu olarak bir araya geldiğimiz zaman şu güzellik, güzel ortamın devam etmesi için neler yapmalıyız efendim e, şu güzel ortam neden böyle kendiliğinden olmadı e, benim bu hafta sonu işte şeylerim vardı misafirlerim vardı oturduk sohbet ettik falan çok güzel bir ortamdı çocuklar oynadılar indiler e, efendim bizler e, herkes e, işte bir şeyler yapıp getirmiş falan hepimiz oturduk yedik içtik falan çok güzel bir ortamdı. Ee, burada niye böyle oldu? Bunu biz nasıl meydana getirdik diye konuşmak lazım ki devam ettirebilelim. Bunun bir farkındalığının da olması lazım. Ee, mesela e, insanların hesapsızlığı güzel bir şey. Yani bir plan ben işte e, Doğan Hoca'ya bir selam verirsem o da yarın bana belki şöyle bir şey yapar. Anlatabiliyor hani Selam verme borçlu çıkarsın. falan <gülüyor> Yani bu tür şeyler... E, Hesabını yapmamak lazım. Yani bir ben şöyle tarif edeyim bunu. Ee, bir dostluk diyelim. Ben bir insanla dost olacaksam sadece o insanla o insan olduğu için dost olmak istiyorum. Evet, bu değerlerin altını çiziyorsun şu anda. Heh. Çok önemli. Hangi değerlerle yaşayacağız? Ee, mesela ben Doğan Cüceloğlu'yla dostluğum hiçbir beklentim olmaması lazım. Ya işte onun arkadaşı derler işte oradan belki bir. Beni kıramaz bir konferansa davet ederim falan. Bu tür hesaplara girersem buna da dostluk değil ticaret olur. Evet. Anlatabildim mi? Ama ben sadece doğanacı olduğu için dost oluyorum. Ha! Yeri gelir başka şeyler de olur. O onun sonucudur. Ama gerekçesi olmamalı. Nedeni olmamalı diye düşünüyorum. Çok önemli. Bir çok önemli. O evet. açıdan ben mesela şeyin sıfatlarını çok istemiyorum yani insanların. Yani at ve soyatları Ad ve soyadların da yani şu havası olsun falan anlamı değil yani tanımlama anlamında söylüyorum. <gülüyor> Onun dışında özü dışında bana hiçbir şey lazım değil insanların bedeni bile lazım değil. Yani eşimle zaman zaman şeyi bile konuşuyoruz. Cinsellik acaba ne kadar önemlidir evlilikte falan diye konuşuyoruz. Yani ben şahsen e, evliliğin bile cinselliğin ikinci planda kalması ama birinci planda dostluğun olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu, biz birbirimizin bedenleri falan bunların hepsi vesile hocam yani işin hikayesi. Çok önemli kavramları dile getirdim. Lokman'cığım işte çocuk büyürken yani çocuğun seçim yapma imkanını vermek. Böylelikle çocuk ya benim yaşamım benim seçimlerimle oluşuyor bilincine erişmesi evet. çok çok önemli. Yani altını çizdiğin iki tane şey oldu benim gördüğüm. Bir, hangi değerleri yaşatıyoruz? Evet. İkincisi... Bilinçli olarak seçiyor muyuz? Yoksa alışılagelmiş şekilde, faldır yaşayan insanlar mıyız? Ve bunların farkına vardığımız zaman da ortaya çıkan şu oluyor. En temel gereksinim sevme ve sevinme. Kesinlikle. Dostluk. Aynen. Evet. Eğer sevgiyi biz hocam yani e, hakkıyla yaparsak e, dediğim gibi bir şey karşılığına dönüştürmeden sevgi konusunu yapabilirsek inanılmaz bir e, sonuca, güzel sonuca ulaşabiliyoruz. Yani onun arkasında her şey var. Yani mesela hakkaniyeti de onun üstüne e, bindirebiliriz. Mesela ben çocuğumu seviyorum. Tamam mı? Ama ben çocuğumu sevmem e, onun işte yarın bir gün mühendis olacağı bilmem bana bakacağı falan değil. O, o olduğu için seviyorum. Evet. Yani hatta benim çocuğum olmasa da sevmeyi Severdim şahsen yani. Evet. Ee, i̇şte yoruldum. o anlamda yani. e, mesela onun için iyi şeyleri yapabilmek. Bir karşılık beklemeden. Ona işte eğitim alma. Onun için nedir mesela? E, en iyi olabilecek şey potansiyelini açığa çıkarması e, farkındalığını yakalaması, kendine iyi bir gelecek e, oluşturması şimdiden çalışma, çabalama içerisinde. E, iyi değerlerle, e, mutlu olabileceği değerlerle Donanması, teçhiz edilmesidir diye düşünüyorum. Yani. O zaman ona, ona göre ortam sunmak lazım. Yani. Ha bu neye mal olursa olsun. Benim makamıma mal olabilir, benim parama mal olabilir, benim itibarıma mal olabilir. Bakın çok enteresan benim e, örnek aldığım şeylerden birisidir. Peygamberimiz sırtında torununu, yani, yani deve olmuş böyle eğilip, hı hı. sırtında torununu taşımış. Yani düşünün. Evet. Bir devlet başkanı statüsünde aynı zamanda. Peygamber evet. bir taraftan. Evet. Yani ailenin büyüğü dedesi yani. Evet. Şimdi e, o şunları diyebilirdi. Ben işte koskoca devlet başkanıyım. Ben koskoca peygamberim. Ben koskoca rasulüm. Bilmem hep evinizin büyüm Yani sırtımda çocuğun ne işi var? Da diyebilirdi. Ama işte bence bütün bu perdelerin kalkması lazım. Aramıza o sevgi ilişkisinin arasına bunların hiçbirini sokmamak lazım. Evet. Ya şöyle söyleyebilir miyim? Çok önemli e, açıklamalarda bulundun. Sevginin olmadığı yerde çözüm değil. Mutlaka sorunlar çıkar. Kesinlikle. uzun vadede. Yani. Çözüm gibi gelir ama ileride ve gerçek çözümlere ancak sevgiyle ulaşabiliriz diyebilir miyiz? Kesinlikle. Hocam orada şunu açmak lazım. Sevgiyi çoğu zaman karıştırıyoruz. Arzularla karıştırabiliyoruz. Hmm. Ondan sonra e, ihtiyaçlarla ihtiyaçlarla karıştırabiliyoruz. Evet. Şimdi e, bir erkek bir kızla yatmak istiyor. E, seviyorum, bayılıyorum, ölüyorum. Ya sonra ne oluyor? Bir iş bitiyor. Evet. Kalmıyor bir şey. E, niye boşanıyorsun o zaman kardeşim 3 ay beş ay sonra? Evet. Değil mi? Hevesimi aldım diyor. <gülüyor> Aynı <öyle. gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya? O bakımdan evet. ha mesela ben sevgi deyince şunu anlarım. Hocam bir kızımız var diyelim benim bir kız evladım olsa ve o kız evladımı kaçırsalar başına gelmedik kalmasa. Ben yine onu ilk karşılaştığımda bağrıma sarabiliyor muyum? Anlatabildim mi? Şahane evet. Dolayısıyla ben o zaman gerçekten onu seviyorum. Evet. Ha o ee, dediğin... Birisi işime gelmeyen bir laf etti. Ben yine onu sevmeye devam edebiliyor muyum? Ya ben sana bunu sorarım hesabını der dediğim anda sevgi değil bu başka bir şey yani. Evet. Ha bu da olabilir bu da makuldur saygı çerçevesinde falan ama onu sevgi diye yutturmamak lazım birbirimize. Değerli izleyenler görüyorsunuz neden Lokman Ayva benim çok önem verdiğim bir dostum ve neden dostluğumuz sağlam temellerde devam ediyor. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. Evet, İnsan İnsanı programında Lokman Ayva ile beraberiz. Lokman Ayva, yani o kadar önemli bir terimi kullanıyorsun ki, e, hakikat kaygısı... Evet hocam. Ve bu kaygı seni mutluluğa götürür. <gülüyor> <gülüyor> Alışıldık kaygılardan değil bu yani. Evet. evet. Ee, bunun kaynağı ne? Nereden? Ne zaman keşfettin bunu? Ee, hocam şöyle, e, hakikat kaygısının beni bana mutluluk getirmesini bir cümleyle şöyle arz etmek istiyorum. Şimdi bizim bir hoca vardı edebiyat hocamız. Kulaklar çınlasan Ragıp Hoca. Şöyle bir şey anlattı. Ben dedi bir gün Nihide de eğitimencesi müdürüm dedi. Bahçede dolaşıyorum. Bir baktım dedi. Kedi bir şey yakalamaya çalışıyor. Ondan sonra neyi yakalamıyor? iyi dikkatle bakınca fark ettim ki diyor. Duvardaki güvercinin gölgesi şeye vurmuş. Bahçeye vurmuş. Kedi o gölgeyi yakalamaya çalışıyor. Evet hakikat kaygısında olmayan insanlar buna kediye benziyor <gülüyor> gölge kovalıyor <gülüyor> aynen öyle Ve açlıktan ne ölü <gülüyor> <gülüyor> halbuki yukarı kaldırsa havaya gidip kuyacını yakalayacak O <gülüyor> çok <gülüyor> önemli bir gözler <gülüyor> çok güzelmiş bu şey dolayısıyla benim için mutluluk böyle bir şey yani şimdi siz eve geldiniz eşiniz evde yok Anahtar yanınızda değil, eşinizle de evde yok, cep telefonu da kapalı ulaşamıyorsunuz. Kapının önünde bekliyorsunuz. Hakikat ne peki? Hakikatte anahtar paspasın altında. E bunu bilseniz, evet, değil mi? Evet. İşte ben diyorum ki bu anahtar için uğraşalı. Yani yok o yenge hanıma küfretmeye şuna buna gerek yok yani anahtar. Evet. Oran <gülüyor> yani, nedir peki? Efendim. Oran nedir yani bunu arayanlarla aramayanlar arasında Vallahi böyle bir oranlayacak yani, olsanız. Yani daha çok, çok, çok gölgeyi bir, mi kovalıyoruz? Aynen çok kötü bir oran var. Yani ben siyasette de bunu çok gözlemledim. O kadar abuk sabuk işlerle uğraşılıyor ki hı hı. E, insanlar olarak, eğitim sistemi olarak. Hı hı. Yani ben eğitimde de öyle binlerce örnek verebilirim. Kita, ders kitaplarını çocuklarımı çalıştırıyorum. De, onların ders kitaplarından örnekler var. Yazık günah yani bunlarla meşgul edip çocuklarımızı mahvetmeyelim yani öyle eften püften şeyler var ki bunlar inanın hiçbir zaman insandan işine yaramayacak. Evet. Ne zaman bunun farkına vardın bu gelişim bunun, içerisinde? E, yani aslında şöyle hocam teorize etmek sistematize etmek belki yakın zamanlardadır 3-5-10 yıldır belki 15 yıldır falan ama bunu şöyle bir gözlemden sonra acayip işime geldi. Ee, bunun çok böyle adeta tokat gibi şamarını yani yüzümde hissettirme. Yani. Hmm. Hmm. Şimdi ben yeni kör olduğum zamanlarda 11 yaşında baktım rahmetli amcam bana radyo e, dinlememi tavsiye etti. Radyo dinliyorum. Fakat orada da güzel herkesin bildiğinden konu komşunun bildiğinden daha farklı bilgiler var. Evet. Şimdi orada mesela siz Polat hocamla evet. konuşuyorsunuz. Ben de diyorum ki ya aslında orada o işin aslı öyle değilmiş. Şöyleymiş diyorum. Siz beni dinlemeden devam ediyorsunuz konuşmaya. Şimdi bu hayatın ta kendisi. Gerçeğin içindeyim. Fakat gerçeğe, yani gerçek içindeyim derken hayatın içindeyim. Fakat hayata müdahale edemiyorum. Evet. Aynı roman okur gibi. Hem roman okuyorsunuz mu? roman okurken müdahale edemezsiniz. Ama roman yine de bir hayal ürünüdür, Bir e, anlatım vardır yani. Çok ilginç. E, öteki kadar hayat değildir yani. Çok ilginç evet. Dolayısıyla o iki kişinin 3 kişinin 5 kişinin hayatını yaşıyorum fakat müdahale edemiyorum. Sonra anladım ki ben ayrılmaya başladım. Yani bu işten kopmaya başladım. Çünkü insanların inandıkları, duydukları çok farklı bir alem. Evet. Ee, mesela e, açık konuşalım o zamanlar yeni 12 Eylül dönemiydi. Evet. Ben çok yabancı radyo dinlerdim. BBC'sini bilmem Amerikan sesi, Almanya sesi, Sofya radyosu, Budapeşte kısa dalgada bütün radyoları dinlerdim. Fakat oradaki elde ettiğim bilgiler Türkiye'de TRT'den öğrenilenlerden çok farklıydı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dolayısıyla da e, ben bunları anlatınca da insanlar buna inanmak istemiyor. Çünkü evet. resmi ağızlar öyle söylemiş. Ona inanmak hayatını kolaylaştırıyor. Ha, doğru olur olmaz ayrı bir şey. Ama hayatını kolaylaştırıyor. O yüzden o günden sonra ben böyle bir konuşulanla herkesin bildiğiyle ya da bildiğini zannettiğiyle e, gerçeklerin farklı olduğunu fark ettim. O tabi gitgide büyüdü yani aramızdaki. Özürlülükle ilgili insanların bakış açıları çok farklıydı. Ondan sonra e, insan ilişkilerinde. Yani mesela şu anda e, keşke öyle elimde kayıtlar olabilse de izletebilsem veya dinlettirebilsem. Hı -hı. Karı koca konuşuyor. Hı -hı. Fakat hocam inanın ikisi farklı konudan bahsediyor. <gülüyor> Fakat anlaşıyorlardı. <gülüyor> Aslında anlaşıyormuş gibi yapıyorlar. Anlaşma falan yok yani. Yani kadının beklentisi farklı. Adam başka bir şey söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Karı koca sohbet edeyim. Ama müdahale ama etmeseydin. <gülüyor> yok etmedi, <gülüyor> yani, o evet. ne Başıma ne belli olmaz. <gülüyor> ya Lokmancım seni burada bulmuşken bir de e, maşallah iki tane aslan gibi oğlum var. Evet. Ve onların eğitimi senin için çok önemli. Çok Onlarla ilişkine çok önem veriyorsun. Sohbet içinde kalmaya evet. çok önem veriyorsun. Evet. Yani onlarla etkileşiminden, bakış tarzından nelerin farkındasın, neleri korumaya çalışıyorsun? Evet. Biraz söz etmen isteyeceğim. 3 dakikalık düşme, falan zamanımız evet. var. Şimdi hocam şöyle hemen hızlıca arz edeyim. Tabii çocukların bir çocuklukları var ve çocukların gelecekle ilgili, hayatın bütün kesimleriyle ilgili, alanlarıyla ilgili bilgi eksiklikleri var. Bunlar bilmedikleri için de o anki küçük dünyalarıyla ilgili sonuçlara varıyorlar ve ona göre de kendileri bir aksiyon yapıyorlar, bir davranış içerisindeler. Şimdi ben ne yapıyorum? Benim görevim kademe kademe onların bu alanlarda bu gerçeklerle tanışması, gerçekleri öğrenmesi ve kendilerini ortaya koyabilmeleri. Yani potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri. Burada şöyle yapıyorum, sürekli açık iletişim. Beni eleştirmek serbest. Ben de Hı. eleştiriyor. Hı. Karşılıklı eleştiriyoruz. Hı. Herkes kendini savunma vesaire haklı konuşuyoruz. Yani bunları açık açık sohbet ediyoruz. Şems ile le. eşim dördümüz. Ee, kızma bağırmamız olmuyor. İsimlerini bir daha söyler misin? Şems Tarık büyük oğlum. Yani. Lemi Can da küçük oğlan. Kaç yaşlarında? 12 yaşında Şems. Lemi da 10 yaşında. Evet. Ee, Şems ile işte geçenlerde bir beraber yaşıyorduk. E, kitaplarını unutmuş okulda onu almaya gittik falan çok güzel bir zaman geçirdik ve e, bunun daha sık yapmamız gerektiğini anladım e, ve şöyle e, orada mesela ders çalışmak istemiyor <gülüyor> her çocuk gibi evet. e, ben diyorum ki bakın e, bu evde hepimiz bir bütünün parçalarıyız ve e, hepimizin sorumlulukları var benim sorumluluğum evin geçimini sağlamak ve işte evin dış temsilini falan yapmak evet <gülüyor> Annenizin sorumluluğu şu şu şu, sizlerin de sorumluluğu ders çalışmak, evin bir takım e, işlerine yardımcı olmak. E, ve hep beraber bu insanlığın devam etmesi için de bir takım bu e, şekilde e, çalışmalar yapmamız lazım falan. Ondan sonra eğer o zaman siz ders çalışmak istemiyorsanız benim de kendi sorumluluğumu yerine getirmeme gerek kalmıyor demektir yani. E, ben niye sorumluluğumu yerine getireyim ki o zaman yani? Sen de sorumluluğunu yerine getireceğim Ben de getireceğim ki hep beraber e, sorumluluğunu yerine getiren insanlar ailesi olmuş olacağız falan. Tabi ondan sonra e, bunun bilincindeyiz. Farkına varıyoruz. E, niye üzüldüğümüzü mesela çok konuşuruz. Ya da niye e, <gülüyor> mutlu olduğumuzu çok konuşuruz. E, işte niye bir şey yapmak istemediğimizi çok konuşuruz. Yani bir şey yaparken ve yapmazken farkına varmak konusu önemliydi. Evet. Onu yapıyoruz yani bol bol sohbet ederek. Ben ama şunu açıkça söyleyeyim, ee, bütün ailelere e, tavsiyem çocuklarla sohbet etsinler, derinlemesine sohbet etsinler. Beraber telefon, televizyon izlemek çok önemli bir maharet değil, onu söyleyeyim. Çok önemli. Ama beraber sohbet etmek, beraber aktivite yapmak, bir bütünün parçası olmak, bir eylemin parçası olmak çok güzel bir şey. Evet, çok önemli. Altını çiziyoruz, sohbet içinde kalmak çok önemli. Değerli izleyenler sohbet edemiyorsanız Lokman Ayva'yı çağırın gelir. <gülüyor> <gülüyor> Lokman'cığım çağırdık geldi. Çok teşekkür ederiz gönül dostu. Evet e, gönül gözleriyle gören yaşamı süreçleyen bir tavrım var. Evet değerli izleyenler. Bugün böyle bir süreçten sonra size sevgiler selamlar. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Bye.